Bismillahirrahmanirrahim konumuz hayır ve şer imtihandır. Dünya aleminde hiçbir şey ala da kalma dünya aleminde. Her şey mutlaka değişir. Gece gündüz, yaz kış olduğu gibi gençlik yaşlılık değişiyor. Allah Teala buraya bizlere Enbiya suresinde ayet 35'te Es-sem bi'l-rahmanirrahim. nefsin zaikatul mevüt Her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölüm tadacaktır. Önemli hüküm bir şey öyle hayrı fitne. Akramoğlu beyiyor sizleri Bazen şer ile, bazen hayr ile imtihan ederiz. Ve ileynâ turcuğun dönüşünüz dönüştünüz, velâburi biz olacak buyuruyor. Şimdi bu ayet-i baktığımızda muhteremler, tabi kuran Kerim Allah kelamı Celle Her kelimesinde, harfinde, ikmetler ve sığırlar var. Ayet-i kerime her canlı ölecektir diye başlıyor. Ölüm hatıratı önce. Neden? imtihanı insana kuvvet diye. İmtihanlar demek ki şu geçici. İmtihan şer de olsa, zor da olsa, çetin de olsa ama geçici. Ve sonunda Mevlam buyuruyor, kulun dönüşü Allah'a tale olacak. Her canlı her insan ölümü tadacak mı der. Hiç kimse haşa unutulup tek kalmayacak. Bir kimse uzayda da olsa, ormanda olsa, mübarek gezdense, nerede olursa olsun ölümü tekrar tadacak. Arkada Mevlan buyuruyor, "Böle bilir bir şerri, böyle hayrı fitne." Sizleri i̇b yani sınarız Mevlam'a sınama, imtihan. allah Teala kulun ne olacağını ezelde biliyor muhteremler. Yani haşa bir kulun Allah bilmesi geleceğini bu alem karıştı gider. Bela biliyor. Fakat nedir bu imtihan? Kul da kendini bilsin. Yani mahşerinde ya Rabbi ben de sabrederim demesin diye Mevla buyuruyor Bir öğretmen, öğrenci durumunu bilir öğretmen. Aynı sınıfta, aynı çocuklara, aynı dersi verir, anlatır, verir. Öğretmen yüzde yüzüye yakın tahmin eder öğrencilerini ki, yani şu başarı olur, bu başaramaz diye muhtemelen. Bir anne baba da birkaç tane yavrusu olsa onların her birinin aşağı yukarı durumunu tahmin edebilir. Mesela bir para bile verirken bir baba sermaye bilirse çocuklarına o baba bilir ki şu oğlum bu işi başarır. Üstüne koyar. Öbürü rüketir. Ancak sermaye kuruyabilir. kaybedebilir. Demek ki bir öğretmen hoca da bir ana baba da öğrencisinin, yavrusunun az çok durumunu tahmin edebiliyor. Tabii ki Allah Cercali'yi kulu bir muhterem Bu bir Allah'ta imtihandır ama neden bu imtihan? kulda kendini bilsin anlamına geliyor. İmtihan iki türlü oluyor. Şer, hayır. Birbirin zıttı bunlar. Gece gündüz gibi bir yere. birin olduğu yerde yeri olmuyor. Şer ve hayır. Şer nedir? İnsanın nefsini hoşuna gitmeyen her şeye şer denir. Eğer bir insanın nefsi hoşlanmıyorsa bir şeyden, ona tabii şer denir. Hayır da nefsin hoşya giden her şeye de hayır denir. Bu. İnsanlı açısından böyle bu anlaşılır bu kavram. Sonra tabi dönüş Allah olacak mevlamıza. Şimdi işte bir adışına bakalım sabrı konusunda işlerlerde. Bu aleste mazeti, maamim müstimin yusubu eda şevketin fema fevka ha. Bir Müslüman ayağına, bedene bir yerine bir diken batsa, bakınız. Eşten tabi genelde insanlar ormanda, çalıda, tarada çalışıyorlardı. Gelinçi oradandı. Bir Müslümanın ayağına, bakın burada Müslümin geliyor, Müslüman diye ayağına geliyor. Neden? İnancı olmayan bir gayrimüslim, bir kafir, ateist. Onun başına bir şer gelirse, sabır değilsen yine o sevap alamıyor. Tabii günah girmez ama sehp alamıyor. Bunun için bu bir Müslüman'a ayağına, koluna, bedenine bir diken, diken bassa. Tabii mesela hanım da iğne batabilir, aynı anlama geliyor. Fema fevkaha, ya da bunun daha fevkinde. Başka bir şer gelse, başarması, dışarması, iç hastalıkları veyahut malına, mülküne, yavrusuna bir zarar gelse. Tabi bir insan, hepsi bunlar insan ilgilidir. Bu kimse de tabi bunlara sabır ederse, illa hatta Allah'u talabihi, seyyiatihi, Allah okulunun, Allah okula verdiği o musibet de orantılı şekilde bir de kulun sabı ile orantılı olarak meylan buna günah affediyor, döküyor. Kema tevut şeyraktü varaka. Bir ağaç yapan döktüğü gibi. Bir ağaç yapan döktüğü gibi. Demek ki kuluna binah dökülüyor. Biliyorsunuz tehemler bu benzetme teşbih Allah Resulü'nden geliyor. Ağaç yapan döktüğü gibi, ağaç yapan dökür ama hepsinden dökmez ama azar azar dökükteler Demek ki kulun da günahlara böyle dökülüyor. Şer görünüyor, görüntü şer görünüyor. İne baktığı ki bir insan yürüyken ayağı bir taşa çarpar, sendeler düşer, hatta eli kolu üstü çamurlanabilir. Hep bunlar nedir? Nefsi istemediği şer asla bu Şerdir. Ama kul o anda kızmaz, öfkeye gelmez de bunlara sabredersin ne oluyor? Selam olayım muhteşemler. Bir gece Rabi Hatun, Allah'ın razı olsun, susamış, uyanıyor, çok susamış ama. Su alayım diye kalkarken Eli kandile dokunuyor, kandil devriliyor, sönüyor. Karanlıkta kalıyor. Karanlıkta da su tesliğini tam bilememiş yerine koyduğunu anda hatırlamıyor. Tesliği elinde arama başlıyor karanlıkta. Ararken ayağı bir şeye takılıyor, düşüyor. Düşerken tesliğini düşüyor, tesliği de kırıyor. Su akıyor apıyor ya Rabbi, biliyor. Ya Rabbi, Allah'ım. Senin tanesi ben Allah'ım diyor. Et ya Rabbim, razıyım diyor. Demek ki bu gibi olumsuz durumlardan muhteremler. Mesela günümüzde Araba'da olayları bu. Kişi, insanın işçisi aceledir, yağışıdır, şu budur, yer gelebilir. bir gelebilir. Bir gece, karansın bir köyüne gittik. Kışındı. Yeni oradan. Sağ aşağı yukarı 12'ye yakışıyor. Karasın köyünden karşıya gidiyoruz ama muazzam bir yağmur. çatamış sanki öyle yağmur. şey yani. gittik. Arabanın tekerin lastik patladı. Taksitik şarole. Eski bir şarole. Eski de lastik patladı muhtemelen. O kadar muazzam yağmur. Tabi araba sahibi aşağı indi neyse Dişimi tuttu kendisine. Araba ismi değişti, değişti bir şeyler işletmeler. Ehleşik bir elhamda edip bindik arabaya, aşağı yukarı birkaç dakika daha gittik, biraz daha patladı. Kalışın orada. Sağ 12 bu aşağı yukarı muazzam bir yağmur, kör bir yoldayız. Gelengi'den yok, karantayız orada, kör bir yoldayız, muazzam bir yağmur, artık bir şey yok orada. Kaldık orada. Biraz da minibüs geldi. Serbistan minibüs köne geliyormuş. Durdu. Ne oldu hayrola? Durum böyle böyle işte. Lasik patladı. Yok isminiz isim. Ismini var ama değiştik. O da patladı. <gülüyor> şey baktı şimdi o minibüs şeferi arabaya baktı. Araba şarvı terör, şarvı terör, geniş oluyor. Eğer ben beceri tekrar uyar sığa istedim. takın dedi. Dedi karosunda falan petrolü bırakırdı petrolü bırakır oraya. Alın ben oraya böyle. Takdık konu. Uydu tamamı dedem Nedir bunlara bakınız? Hep böyle bir şer görünüyor anda evvelce. Yani arabada gelebiliyor, araba çama batabiliyor, insana takılabiliyor. Demek ki bir insan başına gelen olumsuz bir olay karşısında ne kadar hastalık, musibet olsun, büyükse kullar buna sabrederse o anda ne oluyor? Ağaçla sallıyor böyle sonbaharda rüzgar, fırtına böyle sallar sallar ya dökülürse döküyor Muhteyyeler. Bazen rüzgar hafif olur, hafif sallar tek tek ama dökülür. Bazen ise çok kuvveti gelir muazzam döker. İşte Günah ta bunu gibi. Yani gerne felaket ne kadar büyükse hasta olsun, kışında sabuna karşı onu karşıluyorsa karşılıyorsa, karşılıyorsa Günahların adı daha fazla döküyor Muhteyyeler. Bir de hastalıklarda şöyle tabi hafif hastalıklarda hemen ilaçla da kullanılmakta da daha iyi muhteremler. Yani İslam'da tedavi vardır. Tedavi vardır ama biraz az şeyle bir, bir sabretmek ona. Nedir bu? Günahları döker muhterem. Hafif hastalıklarda hemen ilaç almamak gerekiyor. Gerçekten insanın saldı açısından da bu daha doğrudur bu. Çünkü allah Teala bizim bedenimizde bir savunma sistemi kurmuş. Bedene savunma sistemi var bedenimizde. Sakın değiliz. Ama bedeni yaratan Yüce Mevla o sistemi kuruluyor muhteremler. Bedenimizde mikroplar girdiği zaman ne yapıyor? Hemen ak yuvarlar. Beden sinyali veriyor bakınız. Yani parmağın ucundan Böyle bir kanama olsun, bir şeye bastın, oraya mikrop girsin, hemen beden, gelen bir alarm veriyor, bedende veriyor. Hem ak yuvarlar, yasucular, oraya kuşlu muhtemelenler. Yutarak onları ima ediyorlar. Bir de başka mikrop türleri var. Ve bir de toksinler var. Nedir toksin? Mikropun saçlı zehir bedene. Toksin diyor bunlara. Böyle bir toksinde zehirleme bedene girdi zamanlar buna akiva akivala bunlar karşı som yapamıyorlar. Zehirlere, toksinlere karşı. Ne gerekiyor bu sefer? Mevlam baş şey gününe bakın ben kurmuş. <gülüyor> Atakollar mıydı? Atakollar bunlar. Buna ne yapıyorlar? İşte bu zehirleri, bu zehirli hatta o zehrin türüne göre beden o atölyede üretiyor mu? Ona göre mütevvelde. O bundan bundan sahip yok yuksulmalarda böyle şey. Şimdi bir insan hafif hastalandığı zaman ilaç alma seni oluyor, bedenin savunma sistemi doğal olarak çalışıyor, bak mütevveler. Ama bir insan hafif hastalandı, belki grip oldu, belki bir şey oldu, hem ilaç alınıyor seni oluyor, bedenin bu savunma sisteminin doğal yapısı bozuluyor. Yani beden tembelleşiyor, sistem tembelleşiyor demeler. Yani demek ki bunun için yani dinimizde ne buyuruyorsa onları tam uygulayabilirsek her açıdan biz daha kârlıyız demesi. Hayır beşer. Birbirinden farklı. Fakat bunu acaba bilinir mi acaba? İnsan bunları bilebilir mi? İnsan bunu bilemiyor ama. Allah böyle buyuruyor şimdi evlen böylece. Bazen bize şer görünür ama o gençler hayırdır. Bazen de hayır görünür o aslında şerdir muhtemel. Allah böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bakara suresinde ayet 206'da ve asa en tekrusheyen ve huwa khairun lüküm elapir. Ve asa olur ki en tekruhu şeyiyan siz başkreden ikra dersiniz istemezsiniz. Onu çılgın görürsünüz ve huwa halbuki onudir siz için khair khairidir elapir. Demek ki insan bazen hasta olması, insanın bazen üzülmesi, hüzün duyması. Biri Müslüman geçim darlığının dolayı üzülse, geçim darlığı, işi bozulmuş, işsiz kalmış, ev kirasını ödemiyor, elektrikleri kesiliyor, suyu kesiliyor, çocuğu kalabalık, evin masrafları var, yetiştiremiyor. Bir Müslüman geçim derden dolayı hüzünlense, dertlense, buna üzülse. Bir Müslüman dinle gelen zarardan dolayı üzülse. Mesela İslam düşmanları bazen biliyorsunuz çıkış yapıyorlar bazen. İslam'a karşı gayet kötü konuşuyorlar. Elimizden bir şey gelmeye gelmez. Hiç olmazsa o anda Müslüman ona bir hüzünlense... Bunu bir dert edinirse buna canı sıkılsa buna hatta kafasan taksa üzülse buna ne olur Müslümanlar? üzüldüğü kadar Mevlam bunun hem günahlarını döküyor hem alıp buna sevap ver bak mıhtemelen yani sevapın yolları çok yalnız evham ama evham başı muhtemelen evham nedir Evham var dayalı hasıl derttir. Aslında bir şey yoktur kişinin. Her şey normaldir. Evham var sayman dayalı yani hayali dert kendi kendine karamsır olur, olumsuzlukları göz önüne getirir, var şöyle böyle or dertten kendini etenir. Evham deniyor. Evhamın seyabı yok ama Hatta evhamın günah bile var. Günah bile var. Evham yok bu şekilde. Ama evham dışında bir insan gerçekçi olarak çocuğunun sağlığı için, ev geçimi için, din için, toplum için bir insan üzülürse üzülür kadar Mevlam'a sıfırı Hatta allah Teala mevlam Celle'cali bir konu çok severse Allah'ın daha çok imtihan eder. Bazı olumsuzluklarla. Bunun için hadis buyruluyor. Eşedül bela alel enbiya. Sümmel evliya ilah gidiyor. En şiddetli bela musibetler peygamberlerin başına geliyor. Sonra evliyaların başına geliyor. Onlara yakını olanlar derece derece geliyor, derece derece geliyor. Dedim acaba bu şekilde? Yine da buyruluyor. Tabii çok içinde bu konuda var. Yahudiler buyruluyor. Allah Teala sevdiği kulunun kendisine temiz ister. Tertemiz isteme Mevla. Yani günahdan arınmasını isteyim ben kulunun. Günahsız geçsin ben kulum Mevla'ya. Ama kulun bazı hataları var, eksiği var. Terki eftal var. Derin tabi bu konular bunlar. Merhabiyim Mevlamız. Kullan Mevla'nın bazı felaketler muhtemelen beyle. İçten dıştan ve gelir. Kullan bunları sabıla karşılanır olur. Kul bunların aldığı siyahlarla hem derisi artar, hem günahları silindir. Kul Mevla'ya tertemiz kavuşur. Tertemiz kavuşur. Ona kalbinde ne suval var? Ne bir şey yapamadı. Hatta mahşerde ona hesap bile yok ki. Her şey tertemiz muhtemelen. Be. ...maaşlara hesap biliyor yok Evet maaşlara gelecek ama ne kadar kalacak maaşlarda? Bir farz namazı kılacak kadar kalacak maaşlarda. Kıcık bir alham, kulum, ayrı bakalım sana, tertemiz kulumuz. Demek ki... ...bize göre... ...bazen bir şey şer görünür. Ama hayır olabilir. Ayet devam ediyor... Bir de bazı şeyleri isterseniz seversiniz, o sizin için şerdir. şerdir. Mesela bir genç, erkek olsun tabii, kız olsun. Bir genç, erkek mesela örnek, bir kızı sevebilir. Milyon olmasını ister. Ona göre hayırdır. Yani kendine göre, onun görüşüne göre, eğer o kızı alırsa yani mutlu olacak. Her şey dört yüzü o der. Ama birim o şeyler olmamıştır denenler, bilemez böylece. Yani sonu ne karanlıktır, bunu evlatları böylece. Bazen mal da bu nedibidir. Kişiye bazı bir mal verilir, bunu için bir şeyler olmamıştır böyle. Bu kadar bir örnek vereceğim inşallah sonda. Bu için en güzel dua Allah'tan cecahlıyor, her şeyin hayırlısını istemek. Yani kafaya bir şey takmamak, bir kut ısırıl olmama bir konuda dua etmek gerekiyor. Mesela örnek olarak Rabbine atina duası. Yani en güzel bir dua bakınız. Rabbena ey bizim Rabbimiz atina bize ver ya Rabbi dünya dünyada haseneten her şeyin en güzelini en hayırlısını Ahirette aynı şey geliyor böylece. Demek ki duamızı böyle yapalım muhtemelen. Mesela bir insan bir işe girecek. illaki olsun. illaki olsun de. Ya dua etmek gerekiyor. Allah'ın eğer hayırlıysa olsun Ya Rabbi. Bir kız evlenecek. Genç evlenecek. Dua etmesi lazım. Ya Rabbi eğer bu hakkımızı hayırlıysa sen bunu koruyuştur Ya Rabbi. Her konuda. Allah talabuluyor bizlere İsra ayet 11'de <gülüyor> ved insanı bi şerri, ved insanı bi şerri dua ehü bil hayri. İnsanlar çok kere aynı hayri istediği gibi bazen şerri ister. Bakın O konu kuşun için şerdir. Onun için şerdir. İnsan bilmez ısrar eder. Vekâler insanı ü İnsanın yapısı aceleci. İnsanın yapısı aceleci. Hemen olsun insan kardeşim. Sabırsızdır. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri'ne ruh verildiği zaman, önce başına beynine verildi, gözüne gelir Nur, gözü görmeye başladı. Şöyle kendine baktı, Boyu çok uzunlu boyu. Mekkiye Tayfurasını yatıyor yerde yatıyor, sırtı yatıyordu. Şöyle bir bedene baktı, bedenin kub kuru kerçi gibi çamur, kubur çamur bedeni. Onu gördüm dediler. Ruh kaybına geldi, Aşağıya başlayınca daha ayaklarına ruh gelmeden hemen kalkmak istedi hemen. Orada amirler güdüler. Ya Adem ne bu aceledeler bu kadar aceleden otağında? Ayağına ruh gelince hem ayağa kalktı ve bir defa Aksürdü hapşırdı orada. İlk kalkınca. de o zamanlar, elhamdülillah dedi. Ama canlan böyle hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Burası dedi ki Mevlam, ya Adem seni işte bunun işi yarattım. Hamd etmesi yarattım. Demek ki insanın yapısında bir acelecilik vardır, yapısında. Yani bu Allah katında makbul güzel bir şey değil, acelecilik muhtemelinde. Çünkü Mevlam buyuruyor, hadisi kutsasında, kulun seni acele etmenle ve acele etmen buyuruyor. Her şeye tabir olmuş, beylemişleştir. Şey. Demek ki insanların bazıları, bazıları bilmeden ne yapıyorlar? Şerri isterler. Şerri için dua ederler olsun diye. Şimdi i̇şte buna bir örnek vereceğim. Sahabe-i İkram'dan örnek vereceğim buna. Ayet-i Kerime Tevbe suresinde, ayet 75 76dan muhteremler, Tevbe suresinde ve min İnsanlardan bazıları ben ahed Allah'a Allah ile eder. Allah sözür anlaşır Allah sanki li etana minfal eğer Allah bana fazla ne verirse yine <gülüyor> saddekan elbette bunu harcımı Allah'a yaparım Bugün muhteremler Medine mübarede Ensar'da Medinelilerinden bir sahabe vardı. Adı Sa'lebe adı. Adı Sa'lebe. Bunun adı beş gül havameydi. Beşin kuşu güvercini de adı. Hiç bakın mescitten. Hep mescitte gece gündüz. Çok fakirdi ama. Aşırı fakirdi. Hatta bazen sabah namazının ancak 2 rekatı yetişirdi. Sabah namazına bazen ama. Bir gün peygamber soruyor buna. Ya salebe neylesen sabah namazına geliyorsun Ya Resulallah tebir uzun gömlemi olamaz. Size gömleğimiz var. Önce hanım benim gömlemi giyiyor. sabahını kılıyor. Çıkıyor bana veriyor. Ben giyip buraya gelemiyorum. Uzun fistan. O kadar fakir mi? Peygamber ona bir şey demedi o anında. Tamam, Allah böyle takdir etmiştir. Güzel. Fakat bu salebe değişti hali muhterine bakınız. Bu salebe bir gün özellikle e geldi. Hale dedi ki Ya ey Allah, Ey Allah'ın Resulü Üdullah'e Ne olur Allah dua et de malen Allah bana bir mal beslenedir bunun işine gönlene... bir mal sevgisi geliyor. Hatta... önce bunu hanımı teşvik etmiş... hanımı. Diyor ki hanımına... bak Sâle Resulullah seni seviyor. Ona durumunu arz et. Arz durumdaki durumunu da... o dua derse Resulullah... Allah'ın dostu geri çıgerilmez. Allah'a mal versin. Sâlebe gel peygamberimize... Ya Allah Allah dua de, Allah bana mal versin diye peygamber yalvardı. Hale <gülüyor> <gülüyor> aleyhisselam. Peygamber şu yabber kendisine. cevabı şu. <gülüyor> ya salebe, ey salebe, kalidün, tüveddî şükrehü, hayrün, min kesirin lâ kuhu. Ya salebe, azınmalının olup da Şükrüne getirirsen din zahiredir. Daha çok olur ama hakrine getiremezsin. Hakrine getiremezsin, o sana şer olur. İttisale be feracia. Tekrar, tekrar yine geldi ama. Yine geldi ve kale ve son şunu söyleye peygamberimize. Vellisi bihasike bil hakkı yarışıyor Allah. Seni hak olarak peygamberine Allah yemin ederim ki... Le'in rzekan Allahu malen... Eğer Allah bana Allah verirse... Le'utuyenle külle hakkı hakkahu. Her hakkı yerine yetireceğim böyle bir şey. Higatısını, cihadını Allah'ın her şey yapacağım. O anda gerçek suyu da ben. O dini eti olan noktaya O şekilde yapabileceğim. Ve Allah'a burada yemin etti. Allah. Allah Teala dua et Allah bana mal verirse ben her hak sahibinin hakkını vereceğim. Yani malımı Allah'a işiyorum dedi. Fedaelehü. <gülüyor> <gülüyor> Teremiz de dua etti. dönmüş. Beygar dua etti böylece. Ey mal beden, ne yaptı? Koyun elinde koyun koyuyor. Böyle bir öyle ki koyunları Aldı, sattı, hemen üstüne para aldı, üst koydu, koyunu üredi, üredi, üredi. Medine'ye, münevvere sığmadı, koyun sürüşü o kadar çoğaldı. Çoğaldı ama akşam da tabi koyunları içeri alıyor, onlara bakıyor. Ancak öğün namazına, iki namazına gelin başladı beşide Sabah erken kalkıyor, koyunlara bakıyor. Akşam da koyunlar meşhur oluyor. Yalnız iki vakit namazı kılabiliyor ama. Yani meclise gelmemenin dışında dışında kılmıyor ama namazı. Kılamıyor işinden. Çok iş arttı. Muazzam malları büyüdü. Artık Medine'ye almadı. Dıştan taşı Medine'nin. Büyük vadere gitti oraya. Malı çoğaldı çoğaldı çoğaldı. Yalnız hafta bir cuma namazı gelmeye başladı. Diğer namazı kılmıyormuş ama. Kılamıyor işinden. Derken zaman geldi. Artık Cuma'yı da bıraktı. Cuma artık gelemiyor. O kadar muazzam mal çaldı. Tabii imtihan olacak şimdi böyle mal verdi. İmtihan var tabi şimdi. İmtihan nedir? Peygamberimiz ona ağabey gönderir. Elçi gönderdi ona. Zekat memurları bunlara. Peygamberimiz elçi gönderdi. Gidin salebeyi söyleyin de ayırsın göndersin buraya. Fakir dağıtan bunları. Geldi iki kişi zekat memuru ya salebe Bizi Allah'ın Resulü gönderdi ve atın ayır bedel bunu. Düşündü ki o, malın zeka dağlar gibi muazzam bir servet. gözünü muazzam her o servetleri kıyamadı muhtemelen. Efendim. Kıyamadı bunları. Ne dedi daha şöyle bu bir cizye. Yani onu karıştırdı. Yani zekatı. Dedi cizye düşmana konan bir belge. Yani sanki bir insanla düşmana koymuş gibi bu cizye bu dedi. Bu, bu kadı şeydi. Zikâtını veremedi. Onu da veremedi. Cumadan koptu, camiden koptu, hepsinden koptu. Ne zaman buyuruyor? Felem ma etta ata min fadli bihli bi. Bakınız. Bihli <gülüyor> bi. Allah ona fazlan verdi. Yani malı, kişiden çok kafanın mal sahibi oldu. Ama bihli, <gülüyor> behil cümleşme böyle, sıktık ayet böyle. Sıkılaştı, sıktı. Veremedi muhtemelenler. Hakkında, bu ayet-i kerime gelince, bunu kendisi tebbiye ettiler, haber kendisine. O zaman bir kalpler korku geldi. ağlamaya başladı. yere yattı, topuka yüzünü sürdü. Koş medeneye geldi. Ya Resulallah, ben de zekatını vereceğim peygamberimize. Peygamber dedi ki, ya sâlebe, seni senin kendini kabul edemiyorum. İzin vermedi bana buyurdu. Peygamber'e kabul etmemek muhtemelenler. Hazır bir zamanda geldi o da kabul etmedi. Osmanlı zamanında öldü. Fakat münafık olarak öldü. Fakat münifakı artikelmeye geliyor ve Allah korusun münafık olarak öldü muhtemelenler. İmana gelenler de bu şekilde. Şimdi demek ki burada ne oluyor? İnsan bazen hayır diye dua ediyor ama gerçekte o işler kimse için. İnsan ne abi şere dua ediyor. Bu günümüzde olabiliyor bunlar. Mesela bir insan mal sahibi olabiliyor ama mal onun ölümünün sebep oluyor. Düşman sahibi olmu derler. Bir insan delimin bakan mevkiye gelir, değişir, farklılaşır kişi aynı olmuş oluyor böyle. Bir de Karun vardı. Karun o da Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin amcasının oğluydu Karun'da. O da ilk zamanlar aslında Musa Aleyhisselam'a çok yakındı. Hep beraberdiler. Tereotu ezberlemişti kendisi. Gayet dinle bağlıydı. Peygamber yanındaydı Musa Aleyhisselam'a. O da çok fakirdi Karun'da. Çok ama aşırı fakirdi o da. Geldi Musa Aleyhisselam'a ya Musa Allah şeyim duanı geri çevirmez. Bana dua et de Allah bana bel mal versin dedi. Allah Musa'nın şah verdi. El hayr <gülüyor> muhtarullah. Ya karın. En hayli hal Allah verdiği hayra razı olmaktır. Allah sana bu hale vermiştir. Sen dedi malı zengini götüremesin, kaldıramazsın. Öyle insan var ki Allah ne kadar mal versin onu götürür kaldırır o. Onu değiştirmez o. Hazreti Bekir, Hazreti Osman mesela. Muazzam seve sayıdı bunlar. Bunlara mal vermiyordu. Ama bakarız salebeye, bu zararı verdi Demek ki öyle insan var ki eğer belli bir makama gelirse hemen değişir. onurlanır, kibrenir, büyüklenir. Öyle insan vardır. Ona Mevlan mal verdi mi eskilerini kaybede değiştirir. Karun da Musa'ya geldi. Ya Musa ne olur? Allah dua et de. Allah bana mal versin. O zaman işte, da şunu şunu yaparım. O anda doğru söylüyor amım, gerçekten. ama ilerisinden göre mi bile mi kendisini? Musa'ya tabi mecrü kaldı. Ona şöyle yaptı. Dua etmedi de ona kimya ilminden bir parça öğretti. Kimya ilminden. Kimya. Ne öğretti? Bakırı altına çığırmak. Kimyası olarak. Bazı maddelerle bakır altına olacak. E bu oluyor bak mütelevler. Bugün insanı bulamıyorlar bunu böyle. Bulamıyorlar. Hazır Mursa mı öğretti bunu. Önce bakır eritecek. İçine bazı madene katacak. Bu bakır madeni altı maden dönüşüme başladı bunda. Buna tencere Aleyhisselam karın. Ama ne olur ihtiyacın kadarı yap bu işi. Fazla yapma sakın. İhtiyacın kadarı yap yeter. Gitti ufak bir tenceresiyle bunu yaptı bunu. Eski bakıra topladı, eritti bunları, katon maddeleri. Küçük bakır altın yaptı, küçük bir tencereyle. O baktı ki ama büyük bir seybet tabi oda. Bir ufak tencere olsa seybet altın taşıyor. <gülüyor> Hemen şaşırmaya gitti. Onlara bir kıyımcaya ozurdu, Evine bu bir şey getirecek. Her şeyi getirdi. İnsan biraz fazla yiyince nefis tembelleşir. Nefis tembelleşir. O nefis namazı kılmak istemez. Nefise tembellik başla. Nefise garfet buna. Gafet. Allah utun adam ki bunu fazla ince kişi. Sonra bu ne yaptı tabii. Bahtikken evi çok küçük, ev, eski evi, köhne bir ev, küçük evi, dar da geliyor işinlere. Kolayı var, altın döktü, yıldık oraya, bir ev yaptılar. İşlere eşya lazım ona, gene kolay, altın yaptı gene. O gün en konflasyon aldı onlara da. yüz baş aldı kendilerine. Şimdi evi olduğu bir köşk. Eşyası lüks. giysileri gayet madem çağdaşı onlara göre oldu. Şimdi ne oldu? Eski çevresinden koptu şimdi. Fakülden koptu onlardan şimdi. Ona göre çevresi değişti şimdi. Çevre değişti kendisinin içinde. Tabii gafil oldu. Tabii zamanla artıp altının döke, döke döke artık daha bir köş yaptı, özel bir Asiye birlik besledi, hatta altının nalını altına yaptırmış. Bazen kogu bir şey edini kendisi. Bu da imtihanı zekattan oldu. Hamusataya gönderdi, zekatını versin diye. Olman zekat dörtte birdi. Bizde bir de. Bize bir, yüz iki buçuk ona da dörtte yüzde yirmi beş o kavimde böylece. Geldi şimdi elçiler Ya kavrun Hazmut'un emri var, dikkatini istiyor. ne kadar yüzde yirmi dörtte biri düşüne bakayım dedi. Düşünün taşlandı, dağ gibi altın yığacak. Tabi veremedi onlara muhtemelen. Veremeyince de vermiyor da diyemedi şimdi bu. Karşı koyamadı Hazmut Aleyhisselam'a Girek kili yapmak istemiş adam. Tuzak kurmuş musallı Aleyhisselam'a. Ne yaptı? O bellede meşhur bir kötü kadın varmış. Yani namusunu satan bir kadın varmış. Bu kadın çağırdı. Kadın geldi. Dedi ki kadına, "Ben de toplarım cemaati. Yiyecek daha vereceğim. Yemek ziyâret yapacağım. Bir de o anda Musa'yı çağıracağım oraya." Hacı Musa bir de dedi, sabit yaparken sen ağlayarak işe geleceksin ağlayarak. Dedi ki, ey cemaat sizi bunu peygamber zannediyor ama bu benim ırzıma geçti, namusuma geçti onun hamile kaldım diye ağlayacaksın. Bunu yaparsan dedi tabi dedin ki altın. E, kadın bir altın iş yapan kadın ne yapma? yaptım muhtemelen tabi. Karun haber gönderdi bütün o eşrafına ileri gelenlere o zaman işte filan yerde, açık bir arazide bir muazzam bir ziyafet var. Karun'un ziyafeti ki, tabii artık bir destan, ev ziyafet, Halk toplandı, muazzam kalabalık oldu. Yemette'yi yendi. Hazır Musa'nın çelafet ettiler sonunda. Geldi, dedi ki, ya Musa, bir de biraz sohbet eder misin? Çıktı, baş sohbete başladı. Yüksek çift sohbet başladı. O anda Kavrun şunu sordu Musa'ya. Karun sordu. Ya Musa, bir kimse zina yaparsa bu suçu ne? Sordu. Dedi ki, evli işte ya başlık geçmişse cinsel recimdir, taş ölümlüdür. Eğer bekerse yüz yenek buna vurulur. Peki ya Musa, gene Karun soruyor, sen yaparsa ne olacak? Aramızda bana receda vereneceğim. O anda kadın geldi ağlayarak. Yapmacık olarak kadın rolünü oynuyor kadın geldi. Ey cemaat! Ey cemaat! Bırakın şu adamı! Hakarete başladı. Peygamber değil bu. Şöyle başladı. Onda hamile kaldı. Musa Aleyhisselam tabi Musa Aleyhisselam çok gazaklı muhtemelen böyle yani. Dirayetli, güçlü Hazreti Ömer ve böyle sert müzar çekenizi yapısı öyleydi. Musa çok öfkelenildi böyle. Bir peygamber için, Kadir tabi bu durum tabi, Musa Aleyhisselam bir kadına baktı. Kadına baktı, bir kadına, ya kadın, Allah için doğru söylüyor, bu durum bu? Kadın korktu Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, kavram bana para verdi, bunu söyletti bana. Tabi kadın gitti, cema aldı aldılar. Kadın Musa Aleyhisselam'ın turistlerine gitti, ibadet yere gitti. Ya Rabbi, bu karun ben hiç uğraşıyor. aleyhinde, oruşuyor aleyimde. Ya Rabbi bu karunu ne yapacağız ya? Haberim sanırım Rabbim Allah'ım. Büyük Rabbim ya Musa yeri toprağa emine verdim. Emret işi yapsın. <gülüyor> Musa Aleyhisselam geldi. Daha orada bir kalabık varmış. Dedi ki Musa Aleyhisselam kim bendense buraya gelsin. Kim Allah'ı seviyorsa Allah'ın peygamberi seviyorsa ayrısın buraya gelsin. Kim Karun'u seviyorsa orada kalsın. Bütün cemaat bu samimine geldiler. Yani iki kişi Karun'a sadık kaldılar. göre yanında kaldılar. Peki Musa Aleyhisselam yere ya yer toprak açı yurt Karun'u hemen yer yer aldı. Karun iki beraber dizine kadar yere gömüldü, tabakını sıkma başladı mengene gibi. Kimdir çatlıyor, başlıyor Karun yalvarmaya, ya Musa bak amca olsun, acı bana, affet beni, yalvarıyor. Musa bir aldırmadı. Yine emretti, ya yer, aşırı yut onu, tek aşırı yer, tam göğsüne yuttu, göğsüne de yuttu. Kavrun böyle, böyle durmadan yalvarıyor. Musa affet beni, yalvarıyor yalvarıyor. Yine Muhtemelen üstünde ya yer, yut Karun deyince açıldı, üç yuttu Muhtemelenler. Yuttu. Buyurdu ki Rabbi Musa Aleyhisselam'a o anda bak Bu Buyur ki Allah Musa Ya Musa, Allah buyurdu. Ya Musa eğer Karun sana yalvarıp bana yalvarsaydı ben affederim buyurun Muhtemelen. Allah affedir Muhtemelen. O da battı gitti. Şimdi bunu örnek kadar aldım bu ayet hadis şerften bunu aldı cemaatimiz. Demek ki bir insan illa ki şu işim olsun, illa şu kızı alayım, illa şu gence gideyim, illa şu işe gireyim, şu işim olsun demememiz gerekiyor. Çünkü acaba sonu hayır mı, şer mi? Bile muhterem der. Yani bir insan bulunduğu anda dürüst olabilir, niyet iyi olabilir. Ama değişebilir. Bir yol şu anda otobüslerle hacca gidildiği senelerde çarşıda bir tören yapıldı. Yani dua yapıldı orada, otobüsler orada. Tabi hacları uygulama gelenler, yakınları muazzam mikabulu dua yapıldı orada. Otobüsler tekbirle yola çıktılar. Orada bulunan bir Müslüman, fakir. Aynen şunu sevdim. Hani Allah'ım bana mal ver de imtihan sevinirim mal ver Ben gitmek böyle. Gitmek istiyor oraya. İmkân yok onda. Fakir ama. mu kendisini. Fakir. Allah'ım bana mal ver de beni imtihan et malıyla. İmtihan yani imtihanı güveni kesin olarak. Ağrı konuştu. O anda şansla benim şeyime bu zor geldi o anda. Yani böyle büyük daha vallahi karşı böyle şey. Peki sonuçta ne oldu? Aradan aşağı 10 sene sonra bunun oğlu güzel bir adam oldu. Oğlu zengin oldu, sebez sahibi oldu. Babasını erkenden oraya gönderdi. Bu para verdi kendisine. Recep ayında hacı gönderdik sene Gitti oraya. Baktım 15 sene geri geldi. Ne oldu? Ya az tanıdım. Bir sıkıntı geliştirme geldi de geleyim burada edeyim. Devam Tamam tamam. Demek ki yani bir şeyi de ısrar etmemek bilemiyoruz böylece. Bir de evlat sahibi olmada da böyle fazla istekli ısrarlı olmamak gerekiyor. Yasaymakta. Habibim Aleyhisselam bu konuda örnek olarak aldım ayet-i kerimeden. vafat ayet 90'ın %'de er rahime ve dedi ki ben aleyküm rabbi seyyih inni zahibun ila rabbi seyyih deyin ben de Rabbime gidiyorum Allah'ın yolunu şey ediyorum. bana Rabbim doğru gösterildi buyurdu. Hadi ben maalesef biliyorsunuz Ateşi atıldı, yanmadı, oradan çıktı. Ondan sonra eşi Hazreti Sare, genç kız tabi, eşi yeni evlilerden kendisi de. bir de yeğeri Hazreti Lut, onu peygamber değildi. Bunlar daha berceğe deve oradan çıktılar, güne doğru gitmeye başladılar. Sordular bazıları, İbrahim ne diyorsun? Ben de bilmiyorum. Ben Allah yoluna çıktım. Hicret, göç. Hicret her peygamberin başına gelen aci bir olay mıdır? Hicret, vatanından kopma, her şeyinden kopma, grupa gitme, o anda parası pulsuz gitme. Hayır ben Aleyhisselam İslam güneye yöneldi. Oradan önce bir musi orada. On iki metre var tabi. Ki orada hacı ona hibbellik orada. Da kona kısaca anlatayım inşallah. Hazir İbrahim aleyhisselam Mısır bundan girerken o zaman Mısırda bulunan o devrin Firavun'u. hani firavun, Mısırın diğer baştan böyle bir ümvan şu an bunlara o Firavun'da bir kadına karşı bir düşkünlüğü varmış Gümütten gelen yabancı bir güzel kadın eğer kadın Buna dokunmamış bunları. Evliyse, koloslu olsa bile bundan sonra alıyormuş bunları. Hadi İbrahim Aleyhisselam da bu şeyi olayı bildiği için Hazreti Sare annemizi, hanımını, genç hanımını bir sandığa Buna kilit de bunun da deve üzerinde girecekler. Ne var buna dediler? dediler Kız kardeşim dedi burada. Amaç yalan sevmek değil de yani dinle karış anlamak istediler böyle şey. İlla bakarız dediler buna. Baktılar ki, yürüteki memurlar, o bile kadar görülmeyen o kadar güzel bir hanım, genç bir hanım. Dediler ki şimdi birbirlerine, birbirlerine, birbirlerine şiravuna, bize çok bağış verirler dediler böyle Ne kadar güzel kadar götürürlerse, o kadar buna ödül edilirmiş bunlara Aldılar bunu, imtihana bakmaktadır. İmtihan aldı, aldı, aldı evvel, İran Asistan hanımı da aldılar. İran peşlerinde, Saraya gittiler. Kadını tabii içeri aldılar. İranlılar sen kaldı şimdi orada. Kaldı. hoca bilemiyor. Hadi saraya. Hanım İranlı mersavvetlerinin, Şiva onun odasına soktayken kendisine o devletin başka ondan Şiva'nın şey daha karşıdan görünce aklı baştan gitti. O güne kadar çok eline kadın geçmiş, öyle kadın bize ama aklı baştan gitti. Hemen yanaştı. El uzatmak istedik kendisine. Dikkatli Sare, ben bir peygamberin hanımıyım, hanımıyım. Bana el uzatma, elim kurusun. Dedi. Hem eli kurdu. Eli. Kurdu böyle. Küçülü kaldı öyle. Kımla elleri. Şimdi o Fira'nın korktu şöyle giriş çekildi. Sen de acaba sihirbaz mısın, büyücü müsün sen? Dedi şimdi buna. Hayır. Ben ne sihirbazım, ne büyücüyüm. Ben bir hayli olduğun zevcisiyim. Allah beni korur dedi. Namus Allah korur dedi. Şimdi dışarı İbrahim Aleyhisselam dışarıda tabi. Dışarıda bir koca. Yani hanımı takdim ediliyor. Yat adamına. Tabi çekecek sıkıntı belli. Ama Rabbim ne yaptı muhtemelen Rabbim? allah Teala körünün sayını şeffaflaştı İbrahim şeffafla Şeffaflaşacağım gibi oldu. İbrahim oldu olduğu yerden Olayı görüyor şimdi. Olayı görüyor muhtemelen. Oturu Firavun biraz. Biraz durdu şöyle. Dedi ki, Ey Sare ismini sordu. Ey Sare sen de maden Rabbini ararın iyi. Sen Rabbinin dua Allah bana şifa versin. Sana dokunmam dedi. Peki. Allah'ım sen bana şifa ver dedi. Yeri iyileşti. İyileşince yine Firavun bir saraya bir baktı. Yine nefsin hakim olamadı. Tekrar kalktı. El atmak istedi, yine bir dua etti. Üstüye bu tekrar etti. Üçün üstünde dedi ki artık Allah söz veriyorum. Dokunmuyorum sana. Tek dua dedi, Duma etti. Ve dedi ki şimdi şu an Hazreti Sara valimize ben seni burada üzdüm. kocan da üzdüm. Onun sayına götürdü. İstediğim buradan bir cariyi yani köle bir hanım Al, sana yardımcı olsun burada böyle. Kendisine para da verdi hediye olarak. Hazreti Hacer anamız, o da köleydi mıtığımız sarayında, Hacer. Hazreti Hacer de Sarı torunlarına gelme ama. Oradan gelme. Asıl zahı böylece. Şimdi Hazreti Sare annemiz, Hazreti Hacer'i aldı. Dışarı geliyor, bahşişleri geliyor ama, tabi kalbi vurup şimdi. İbrahim'e ben ne derim kocama yani bana el süreme desem yanamaz bir koca. Yani böyle bir adından mı çıkmış bir düşmanı. O yanda yanaşa kaldım. Yanaşa kaldım. Onu nasıl ikna ederim hocamı? İşi buruk o bakımdan. Geldi ya İbrahim. Ağlıyor hastalara. Ya İbrahim. Allah'ıma derim ki bana el süremedi. Sakakta bir şey gelmesin. Yarışmam yağsa ben Allah bana gösterdi böyle. böyleydi. Şimdi hadi Hacir aldılar bunlar gittiler. Nereye gittim Filistine, El Halil şehrine, El şehrine. Oran bir adı da Halil Rahmandır onun bir adı da. İki adı var böyle. Halil Rahman. İki adı da El Halil oraya gittiler yerleşti oraya. İbrahim Aleyhisselam oraya yerleşince o zamanlar çok denay bir yer. Rıssız bir yer. Arada bir, bir Kervan geçecek, ıssız bir yer. Hatta saharetten de çocuk olmuyordu kendisinde. Olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua etişinde. Rabbi hebli minas salihin dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah'ım şu gurbette, gurbette ellerinde, yalnız gurbette ellerinde bana bir arkadaş olsun, eğlence olsun, oyalanımı olsun, bana bir elat ver Rabbim, ama mine salihin, salihler olsun, dua etti. Yani istedi, Allah'a elatı istedi elhamızdan. İstedi, dua etti böylece. Allah elatı kabul etti. E tamam muhteremler, çok büyük oldu, imzanın büyük oldu. İmzanın çok büyük oldu. Hazreti Hacımımız oldu, ondan bebe kaldı, doğurdu. Hazir İbrahim Aleyhisselam doğan çocuğunu ilk çocuğu, Hazir İsmail Aleyhisselamı tabi çok seviyordu. İspan gelince önce onu alıyor, öpüyor, seviyor, okşuyor. O ilgilenince hadi saraya içine bir kız tanıştı, geldi şimdi. Ya İbrahim, ben bunu istemiyorum dedi. Çocuğu da annesi istemiyorum. Al bunları, uzay bir yere götürür bunları. Nasıl oluyor ya Sare? Ne suçu var bunların? Nasıl götürürüm? Şurada çocuk, bebek daha. Neye bunları? Bu götürürüm? Ben razı diyelim Buradaki Rabbim de Ya İbrahim, Sare dinle. Her şeyde var. Der. Aldı Hazreti İbrahim onları, Hazreti Hacer'i, Hazreti İbrahim i, İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Ve ona sonra şunu söyledi yola çıkınca da İbrahim, bunları ıslı yere bırak ama sen aşağı inme devrenden aşağı inme. Bırak dön gelmiyor. Çifti gidiyor. Ve İbrahim geldi. Ona kılavuz oldu. Nereye gittiler? Tam Kabe'nin bulunduğu yere. Onlar da Kabe yok. Yıkılmıştı tufanda. Kabe yok mu? Yani. Mekke'de bir yer şey yok, ısızı bir yer, hiç kuyu yok, su yok orada böyle. Oraya götürüyor bunları bir kırma yonu böyle yani bir tulum, hurma bir tulumda su koymuş, bunları aşağı indirtti. Hazreti Azer in dedi indi, Hazreti çocuğu onu kucak onu indirdi, yine orasından döndü gitme başladı. Battik Hazreti Hacer Allahlı ıssız bir yer. Kuş uçmuyor. Da, kuş uçmuyor. Demek ki etrafta su da yok. Uykuşmayınca. Hiçbir ses yok. Etrafında ürktü. Gününe baktı. Korktu. Gece olacak. Karanlık basacak. Korktu. Aksan koştu. İbrahim bizi kimi bırakıyorsun burada? Cevap vermedi. Buluşmayacak. Öyle mi? Hazır geri döndü. Yine bakıma bakımına bakındı. Ürktü tabi genç hanım korktu oradan. Yine koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yine cevap üçün üstünde sordu Aziz Hacer. Yoksa Allah mı emretti? Veya o, o halde Allah bizi görüyor, biliyordu. dedi. Yani peygamber de olsan sen bizi burada. Allah işte kalıyor buyurdu. Teminler. Biliyorsun tabi Zennep Füksü'nü çıktı. Fakat imtihanı hep büyüdü. Ki biri de İslam'a yatırıp kesmesi muhteremler. Demek ki bir insan bir insan Allah taradan illaki bir şey isterse illa bir oğlum olsun illa çocuğum olsun kızım olsun diye insan fazla üstelerse Allah hayırlısını verdir, bırakmazsa Allah ona evlatı verirse bile İmtihanı büyük oluyor muhterine bakınız böyle. İmtihanı büyük oluyor. Mesela günümüzde biliyorsunuz tüp bebek bir belası var. Tüp bebek. Bu nasıl olacak muhteremler? E hanım tabi açacak marham yerlerini açacak. Bir kadın, eğer bir kadında kadınlık hastalığı olsa, kadında hastalığı olsa, hastalık da aşırı ilerlemiş olursa, Ölüm tehlikesi olursa o zaman bu kadın ne yapar? Doktor'a açabilir. Yani bir zorunluluk ölüm tehlikesi olursa onu açabiliyor. Ama şimdi ne yapıyor? Efendim çocuğum olsun istiyorum. İsteyebilirsin. Açamazsın. Suat açamazsın Ağabey'in tübbelikte olması mutlaka kesin mi? Hayır. Hayır muhterem der. Ne olacak? Kadının yumurtası alınacak. Tipe konacak, Erken siper alacak, konacak buraya. Yani kondu bunlar. Dözelme Allah'ın takdirine var muhtemelen. Eğer Allah'ın takdirinde, takdirine muhtemelen her, ikisinin bir şey olacaksa dönülür. Yoksa ne yaparlar? 16 tane profesör başına başlasınlar, onu yapacak bu kadar evvel. Kadın yumurtalar erken siper mi? Yaraya konulur ve bakarlar. Efendimiz'in tutma dövlenmedi. Tekrar bir dene bakalım şansını. Tekrar dene bakalım. Zavallı evini saata yürüyüşü satar mı? Çıkı Ve azı cemaatine bakınız, böyle bir haramla, yani kadın açıyor mahrem yerlerini, yumurtası alınıyor, tekrar tabi sonra yerleşecek oraya, yerleşecek oraya. Böyle bir haramla başlayan bir şey, sonucu hayır olur mu? Olmaz, olmaz. Böyle bir tübbeden çocuk kalsa bile zaman gelir, hakazik eder, akş olmaz elbette Tamamdır. Bu iş alıcı mamyamize gerekiyor. Ya Rabbi, eğer hayırlısıysa sen ver gerekiyor. Bir de kısa bir şey, inşallah Fatihkere giremeyeceğim vakit daralıyor tabii şimdi allah Teala İbrahim Aleyhisselam bir oğul daha verdi muhteremler. İshak Aleyhisselam oldu. O da oldu. O istemeden oldu bak. Yani Allah-u takdirinde varmış, yazılmış bu aslında. Varmış. İnsanı hiç aklına getirmese de, istemese de vakti geldi mi? Olu muhteremler. Konu şekilde burada Kurs Suresi'nde ayet 69'dan başlıyor burada ama özdeyim inşallah. Lut Aleyhisselam'ın kavmini batırm eden melekler. Lut Aleyhisselam yakında Filistinliler Lut Aleyhisselam'ın kavmini batırm melekler insan şeklinde önce Hazreti Eber'i aradılar. İnsan şeklinde. Demek ki melekler insan şekline girebiliyorlar. Bir, koronu kelime sabit. İkincisi, melek teyzeye girince herkes görebiliyor. Peygamber olmayan da görebiliyor. Üçüncüsü, bundan melek oldu bilinmiyordu ama. Üç, beş, yedi veya daha fazla. Tam bilinmiyor sayısı bunların. Cebrailistan başlarında gen deli delikanlılar İbrahim'e geldiler. Hadim Aleyhisselam'ın bir taş fırını vardı. Yere yani gömülü taş fırını vardı. Her danışı hazırda. Bir süre kendisi. Buna gelince selam verdiler. Ve aleyküm selam, kalbim selamın. Buna geçiyor Bunlar böyle. İkona geçti bunları sonra dışarı çıktı. Hemen bir buda, genç bir buza kesti. Bunu çabırak yüzdü. Taşına koydu. Bunu bir çabuk pişirdi böyle. Püre yaptım buradan. Büyük tepsiye koydu. Önlerine koydu bunları. Önlerine koydu tabi melekler yemezler. yemezler. İbrahim Aleyhisselam buyurun, buyurun afiyet olsun, işte, buyurun, buyurun onları rica et, buyurun yiyin diyorlar. Melekleri yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. Harifeten işine girecek korktu. Neden? O zaman o yörede adet vardı. Bir kimse veya bir grup kişi eğer bir yere gittikleri zaman Oran yemini yemezlerse anbaşı da küft geliyordu. Bunlar şimdi bu kızarmış buzağı yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu şimdi. Kalu la tehaf dedi ki meleklerle korkma İbrahim korkma. Biz tutuklanırlar, eşleriz bizimlerle. Açıkladılar. Şimdi dedi ki İbrahim Aleyhisselam siz melek misiniz? E, melekiz. İyi ama bana bir işaretine bakıyorum. Olduğunuzu bileyim, kesin bileyim meleksin madem e bir işaret edelim bakalım. Olanıştık bir hal. Göstereyim bakalım. Cebrah Aleyhisselam olan genç. Cebrah Aleyhisselammış. Dedi ki buzağa ya buza kum biiznillah. Deyince kızarın bu zaman ayağa kalktık. Ve kuyruğu sallayıp gitti böylece. Gitti böylece. Ve falan buyuruyor. Bisak. Buna müjde verdiler ki Oğlu Recep'ı Esek olacak. Arkasından da Yakup olacak torun ya, Torun hocam bakın Hatta diyor ki hanımı kalet, onu okuyomasın inşallah. Ya veyle ta ah başına gelenlere. Niye böyle diyor? Yaşı 90'ını aşmış Şar'ın o anda. ben yaşı 100'ü aşmış. 100'ü aşmış. Hasan da 90'ı aşmış. Bunlar müjde verince kalet dedi ki ya veleta ah şu gelenlere hatta iki yerini yüzüne vurdu. Ayet-i kendine geliyor fesakkat ve ceha, yüzüne ikiye vurdu da başı nedir bu Allah'a var. <gülüyor> e eyledi ve ne acı yüzün ya ben çocuk mu doğuracağım? Ben acuzeyim, yaşlı kadınım. Ve azâ be alî şeyha kocamda kürü fâne yani bizden çocuk mu olacak bundan sonra? İnne hada leşil acip. Ne acayip bir şey bu deyince o anda hastane kadın halini gördüm. hemen abladık. Onu da böylece. Hastane haline Genç bir hanım gibi bahtı gibi bir işinden kadın halini hemen gördü. Anladı bunlardan. Ve gerçekten Mevla İbrahim i bir gençlik delikan haline verdi. Bunları kadın hamile kaldı. İsek Aleyhisselam doğdu muhtemelen İsek Aleyhisselam doğdu. İsek Aleyhisselam İsek Aleyhisselam'ın kardeşi olmuş oluyor. Baba bir annayrı. Kardeş olmuş oluyorlar. İsek Aleyhisselam istenmeden verildi. Allah'ın takdiri ne var tabi? Peygamber olacak. Ve İsek Aleyhisselam'dan imtihan olmadı İbrahim Aleyhisselam'da. Onun için hayrini gördü. Hep yanında kaldı. Birileri gördü. Ondan çok fayda gördü. Ve İshak da iki oğlu oldu. Yakup Hoca Kur'an'a bilirmişti. İki oğlu oldu. Biri İz, biri Yakup'tu. Yakup Hoca, Peygamber oldu. Demek ki bir şeyi Allah Teala'nın tadirinde varsa bu istedip istemez muhtemelen Çünkü öyle aile vardır ki çocuk istemez. Hatta yeter der. Korunur. Böyle, her tübbe her vurur. Yine olur ama bazen böyle. Yine olur bazen böyle. Demek ki takdire varsa bu önlenemez. Ki o Allah ezel takdir etmiş bunu. Bunu kim engelleyebiliyor veriyor? Eğer Allah'ın takdirinde yoksa kimse buna çürük veremez muhtemelen bir şekilde böylece. Yani günümüzde bu da aşırı derecede yani iffata kaçan bir derecede korkuyor bir felakethaneye geldi böylece. illaki ki çocuk olacak, tübebek olacak. Hatta bazıları gidiyorlar, bakıcılara gidiyorlar. Bakıcılara gidiyorlar. Şey Şunu yapacak da çocuğu olacak. Saçmalıklar. Lillahi tuhal Fatiha.